Standing Rock Dikilen Faya Bikem Ekterzade Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi Kemek Berzade ile saat 15 dedik ama oldukça ilginç bir şeyden bahsediyorum ben de o bağlanacak bağlanırken biz bir kemek Berzade ile bu konuda genellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika'daki yerlilerin durumunu endijen dediğimiz yerli halkların durumunu konu ediniyoruz. Korkunç bir yani soykırıma uğramış durumdalar ve hala bu soykırım değilse de çok ciddi şekilde haklarını elde etmekte. E, muazzam zorluklarla karşılaşıyorlar ve onun içinde de sürekli olarak konuştuğumuz bir şey var. Büyük bir mücadele veriyorlar. Hem kendi e, bulundukları topraklardaki işte oradaki hafriyat ekonomisi dediğimiz büyük petrol ve gaz şirketlerinin oraları yerlilerin atalardan kalan on binlerce yıldır, kaç bin yıldır bilmiyoruz ama yani binlerce yıldır orada olan insanların topraklarına el koymaları ve buna karşı da mücadele verdiklerini biliyoruz. İşin ilginç tarafı bu sadece Kuzey ya da Amerika kıtasındaki yerlilere özgü de değil. Bunu da bu vesileyle bu hafta sık sık dile getirdiğimiz önemli bir kitap e, yayınlandı. Yani dünyadaki en önemli hikaye olarak nitelendirdiğimiz iklim krizini ve biyolojik çeşitlilik krizini ele alan iklim kitabı. The Climate Book Greta Thunberg tarafından e, düzenlenmiş kendi yazılarıyla beraber yapılmış bir kitapta. Önemli bir bölümünde de yerlilerin durumundan ve pek üzerinde konuşulmayan sömürgecilik bakımından mesela İsveç gibi kendi ülkesi İsveç gibi bir ülkenin durumundan da bahseden ilginç bir bölümü de var kitabın. Honesty, Solidarity, Integrity and Climate Justice diye bir yazısı var bir bölüm 386. sayfasından başlıyor kitabın yani dürüstlük, dayanışma. Ahlaklılık, bütünsel ahlaklılık ve iklim adaleti diye şunu anlatıyor mesela kendi ülkesiyle ilgili olarak 1850 ile 1920 yılları arasında İsveç nüfusunun yaklaşık dörtte biri yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin kişi o zamanki nüfus oranıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne. Göç etti ve hem yoksulluk hem de daha iyi bir hayat rüyası peşindeydiler. Ama e, onların hikayesi aynı zamanda orada zaten e, yaşamakta olan binlerce yıldır yaşamakta olan yerlilerle, endüjen halklarla birbirine geçti. Minnesota'da, Wisconsin'de ve diğer Yeni kurulmuş olan Amerikan eyaletleri ve bölgeleriyle ve işte bu o, buralardaki topraklara yerleşince İsveçler yerleşince başka herkes de oraya yerleşti gitti ve onların topraklara el koyması sadece legal değildi. Orada yerlilerin, endijenlerin topraklarına bu İsveçli göçmenlerin yerleşmesi. Aynı zamanda teşvik de ediliyordu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Tıpkı Afrika'nın kolonizasyonu, sömürgeleşmesi ve diğer... Avrupa dünya haritalarındaki diğer tırnak içindeki boş noktaların olduğu gibi teşvik ediliyordu. Bu da şu da bekleniyordu. Göçmenlerin ya da ticaret, ticari şirketlerin ya da sömürge ülkelerin onların karşılaştıkları toprakları el koymaları onlara ve bir önceki onların sakinlerini de birer meta olarak Eşya gibi görünmesi, mal mülk gibi görünmesi ya da e, şeyler, e, ya yabancı onlar vahşiler diye e, biliniyordu. Hatta Sven Lindqvist'in yazdığı gibi, e, bütün exterminate all the brutes diye yazdığı gibi. Bununla ilgili bir de film de çevrildi zaten, Raoul tarafından yani bütün e, zalimleri yani bu e, vahşileri öldürün diyor. Yani bu şekilde bunlar hiç İsveç'in mesela biz de ayrıca da İsveç bundan sonra da başka bir bölgeye yani Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın da bulunduğu bir yerde Sami halkının bulunduğu yerlere de e, el koydu İsveç devleti ve İsveç bölgeleri Ağır bir yavaş bir süreçle yayılma ve toprak gaspına gelişti, bir, gelişti ve bir kolonizasyon süreci, bir sömürgeleşme süreci de hızlandı ve sonunda da 1800'lerde yani pek çok topraklarında şey olan Sapmi denen bölgede demir madeni, gümüş madeni, kereste vardı ve böylece iyice uzaklaştırıldı Sami halkı da ondan sonra da bütün toplulukların uzaklaştırılmasına, ailelerin bölünmesine, çocukların ailelerinden alınıp el konmasına bütün bunları hiç kimse bilmiyor. Aslında İsveç'te e, bunların olduğu İsveç çok medeni ve en gelişmiş demokratik ülke sayılıyor. Ama e, hatta bir İsveç Enstitüsü de kurulmuş ırk biyolojisi enstitüsü, e, Samilerin kafataslarını ölçmeye de başlanmışlar. Mikem bağlandın galiba. Merhabalar. Senden Merhaba önce Ömer Bölüm. Bey yok çok güzel anlatıyordunuz. Ben bölmek istemedim. Yani <gülüyor> Sami bu... halkı da bizim çünkü radarımızda olan halklardan evet. birisi malum. Yani bu e, Greta Thunberg'in çok etkileyici yeni kitabından sık sık bahsetme fırsatı buluyorduk. Tam da biz e, bizim bu programımızda da Mikem e, eee Sık sık söylene ettiğimiz bu yerli halkların yer, yerle bir edilmesi ve bunun yalanlarla örtülmesi yalnız Amerikan değil. Mesela İsveççi pek bilmiyoruz ama bir zat bir İsveççin içinden gelen bir genç kadın bunları açıkça ortaya koyuyor. Çok ilginç bir durumdayız yani. Evet, evet kesinlikle yani aslında kaşıldığınız zaman her yerden e, benzer hikayeler çıkıyor. E, ve özellikle e, bu kolonyal devletlerin, sömürgeci devletlerin e, ama şimdi, şimdi İsveç'e baktığınız zaman hani şey diyecekler ya İsveç'i e de kim işgal etmiş ki Sami halklarını oradan sürmüşler. <gülüyor> ama işte tarihi biraz bilmek gerekiyor. Ya burada e, önemli olan illa bir işgal olması gerekiyor. Di gerekli değil. Yani asimilasyon e, her türlü yapılmaya başladığı zaman e, bütün halk, yani dünyanın her yerinde e, biz bunu görüyoruz. Zaten burada e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan da benzer bir şey. Yani burada e, oraya beyazların gelmesinden daha çok ki biz bunu da defalarca anlattık. Mesela ilk gelen beyazlar beyaz halk, Fransızlar kuzeyden ticaret amaçlı geliyorlar ve gayet böyle ticari ilişkiler üzerinden halklarla iletişime geçiyorlar bir sorun yok yani karşılıklı alışverişler var tanışmalar var yeniden birlikte yeniden yemekler var birbirlerinin kültürlerinde mümkün olduğu kadar kendi çıkarları için kalmaları kalmamaları var fakat ne zaman bu iş böyle bireysel tüccarların oraya gelip bu halklarla iletişim kurmasından öteye geçiyor ne zaman işte bir e, papa fetvasına sığınan e, normalde kendi ülkelerinde kalsalar dikiş tutturamayacak e, bir grup silahlı adam e, girip burayı ah Fat şey, Papa bana dedi ki siz zaten insan dahi değilsiniz ben size öldürdüğüm zaman hiçbir şekilde günah girmiyorum. Yani kafirler şeklinde e, ellerinde işte e, tüfekleriyle birlikte kitle imhalarına başladıkları zaman ve kalanları da asimilasyon yoluyla kitle, im kitle kültürel imhasına gittikleri zaman işte zaten problem asıl orada çıkıyor. Evet ee, yani onların çocuklarını aldık ana babalarından diyor İsveç'ten bahsediyor Thunberg. E, dillerini aldık, dinlerini aldık geleneklerini ve kültürünü bütün yaşama tarzlarını aldık ve İsveç, kafatasını ölçen bir ırksal biyoloji enstitüsü kurdu. Ondan sonra 20. yüzyıl geldi hidroelektrik endüstrisi, barajlar o da samilerin bütün o rengi şeylerini ortadan kaldırdı sürülerini ve kereste ticareti geldi arkasından ormanları kesip biçmeye başladı ve o da rengeyiklerin yiyecekleriydi. Ondan sonra maden şirketleri geldi. Sonra bu yüzyılda da rüzgar türbinleri gelip samilerin samilerin Atalardan kalma topraklarını alıp yeşil elektrik, elektrik yalanı altında da Facebook kullanıcılarına ve Bitcoin madencilerine sattı diye bir ilginç yazı var yani. Evet evet. bu arada bununla birlikte şimdi ne oluyor biraz hani şey derler. İngilizce'de bir terim vardı hani gel git geri dönüyor yani sular çekiliyor şimdi ortada bir şeyler ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz Kuzey Amerika'da seçim dönemi ve buradaki 2020 seçimlerinde Biden'ı iktidara taşıyan oyların büyük bir çoğunluğu yerli oylardı. Biz bunu burada defalarca konuştuk anlattık çünkü şöyle bir durum vardı. İngilizce'de bir durum vardı birçok yerli milletvekili de yani e, kabilelere mensup politikacılarda e, bu seçimde parlamentoya girebilmek ististenya girebilmek için e, adaylıklarını koymuşlardı Dolayısıyla hem onlar üzerinden hem de demokratlar üzerinden yerlilerin çok ciddi bir şeysi vardı, desteği vardı. Bu sayede de yani zaten Biden'da seçildikten sonra yaptığı şeylerden ilki de Deb Haaland'ı yerli bir kadını İçişleri Bakanı yapmasıydı ve ondan sonra gelen politika değişiklikleri. Şimdi ikinci seçim önümüzde. Burada şöyle bir şey var, nereden buraya atladığında nasıl bağlayacaksın, bir diyeceksiniz haklı olarak. Library of Congress'te yani Amerika'nın kongre kütüphanesindeki bu online bir kütüphane herkes buraya istediği gibi girebilir. Ve enteresan şeyler de var aslında bilgiler de var. Bir ansiklopedi gibi online bir ansiklopedi gibi düşebiliriz Amerika tarihiyle alakalı. Burada yerli Amerikalıların oy haklarına kısmına geldiğiniz zaman orada nasıl... Ya şöyle bir girizgah var beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi adamlar bunun farkında yani. Diyor ki her zaman diyor bu göz ardı edilir ama diyor biz buraya gelip yani beyazlar buraya gelip Amerika Birleşik Devletleri bir devlet olarak kurmadan önce aslında yerli Amerikalı bundan çok uzun zamanlar önce aslında yerli Amerikalıların kendi self government'ları yani ee, kendi kendilerini yönetme kapabiliteleri vardı. Yani bu insanlar e, yaban hayvanları gibi anlatıldığı gibi ortalığa saçılmış sürüler halinde yaşamıyorlardı. Bunların organize bir toplulukları var, toplumları vardı. Bu toplumda bir seçim anlayışı vardı ve e, buna da aşinaydılar. Ne zaman ki biz geldik ve kendi değerlerimizi onlara dayattık ve orada birçok e, işte bu Amerika, Erken Amerika Birleşik Devletleri'ne, genç Amerika Birleşik Devletleri'ne geçen kanunlardan ki biz bunları burada uzun uzun anlattık. E, Dikran Kaya bölümlerinde işte Dawes Kanunu, Snyder Kanunu, Dawes Kanunu ne yaptı? Asimilasyona yol açtı, Snyder Kanunu ne yaptı? İşte bunların hepsi tabii bunları çıkartan yasa koruyucuların isimleri üzerinden anılan kanunlar. Evet. Snyder kanunu da e, yerli Amerikalılara e, tam Amerika Birleşik Devleti e, vatandaşı olma hakkını tanıdı. Sene 1924. 1500'lerden 1400'lerden başlayan bir şey e, işgal. Arkasından e, şey, e, toplu imha, kültürel ve fiziksel olarak yapılan imha. Ondan sonra ta 1924'lerde gelen bir vatandaşlık hakkı ama bunun çok öncesinde diyor bunu kendisi yani e, kongre tanıyor bunu ama diyor yerli Amerikalıların e, bizlerden çok önce öncesine dayanan aslında bir devlet anlayışları vardı diyor. Evet, yani çok Şimdi... ilginç kültür hem devlet yönetim anlayışı demokratik tamamen eşitlikçi hem de doğayı koruyabilmek için her türlü bilgiyi atalardan kalma bilgiyi her an sahipler ve kullanıyorlar. Şimdi kullanıyorlar. Bu, Aynen. Yani. Aynen ve ve Yani bu asimilasyon 21. yüzyıla hala kendisini taşıdığı için maalesef kaybediyorlar. Nasıl taşıdı derseniz çok basit bir örnek verelim. bu tabii Biden'a yerli oylarının büyük bir çoğunluğunun Biden'a gideceği anlaşıldığı zaman hatırlarsınız. Trump da sandalyesini bırakmak istemiyordu. O dönemde e, bir e, bunu tam Türkçe'ye nasıl çeviririm bilmiyorum, bilmiyorum ama e, seçmen basklama, e, water e, şey e, repression dedikleri repression. bir e, şey oldu, bir e, süreç yaşandı. Burada da şöyle bir şey e, hatırlatalım dinleyicilerimize gerçekleşti. Trump bas bas bağırıyordu işte oylar çalınıyor, oylarımız çalınıyor aman dikkatli olalım falan ve bu, bu e, er, e, ulaşılamayan, erişilemeyen Amerika çok büyük bir e, Amerika Birleşik Devletleri çok büyük bir araziye yayılıyor malum bir kıta yani yarı kıta. E, bu e, burada ulaşılamayan ve erişilemeyen yerlerde siz oyunuzu e, size verilen bir şey içerisinde, zarf içerisinde ulaştırabiliyorsunuz. Yani illa bir e, seçmen e, seçim merkezine gitmenize gerek yok. Posta yoluyla da siz oyunuzu gönderebiliyorsunuz. Trump yönetimi bunlara kısıtlamalar getirdi. Bu kısıtlamaları vuran en önemli yerlerden bir tanesi de rezervasyonlardı. Biz bunu burada konuştuk çünkü rezervasyonlar e, genelde o kadar e, erişime ve ulaşıma uzak noktalarda ve kendi içerilerinde de mesafelerin çok uzak olduğu yerler ki yani evler arası mesafe, biz bunu mesela Covid döneminde sıklıkla anlattık, dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ağır hastaların herhangi bir sağlık yerine yetiştirilebilmesi için e, zaman yok, yol uzun, e, benzin pahalı, her zaman araç bulunamıyor. Aynı şey oy kullanmak için de geçerli. Yani bu insanlar yaşlı bir kadın 86 yaşında oy kullanma hakkı var. Biden'a ya da her kimse oy kullanmak istiyor. Ücra bir köşede oturuyor. Bu kadın kimin arabasını bulacaktı ne şekilde? Fakat bir şekilde bir önceki seçimlerde bunun farkındaydı. Amerika yerlileri ve şey kendi aralarını olabildikleri kadar organize oldular. İnanılmaz bir dayanışma gösterdiler. Ve e, erişebildikleri, kendi imkanlarıyla erişebildikleri herkesin oy kullanmasını sağlamaya çalıştırır. Ama bu ne kadar sürdürülebilir? Bu da bir soru işareti. Önümüzdeki seçimlerde bu ne kadar gerçekleşecek? E, koskoca soru işareti ve şu anda... Bununla ilgili de çok güzel makaleler var ve hatta biz bu konuyu size burada bugün konuşalım diye dün biraz şey yapmıştık, bahsetmiştik. Onun üzerine ben New Yorker'dan güzel bir makale buldum. New Yorker'ın güzel tarafı şu, insan hikayeleri üzerinden giden bir tarzı var genelde yazarlarının. Bunu ben birazdan Twitter'dan paylaşacağım İngilizce ama ilgilenen dinleyicilerimiz uzun uzun. Bizim burada bugün özel bir gün. O yüzden biraz kısa bir diklankaya yapıyoruz. Ama uzun uzun anlatma şansımız olmayacak bu şeyleri, hikayeleri. Buradan birebir kendileri okuyabilirler. Okuma listesine de onu koyarız. Biz okuma listeleri yapıyoruz zaman zaman ve internet sitemize açıkladığımız web sitesine koyuyoruz. Yani demokrasinin adı da. The New Yorker'ın işte şeyle Sue Halpern'ın çok önemli yazarlarından birisiyle yapılmış bir söyleşi var. Senin tam dediğin gibi işte Lydia Dossela bir de matriarka koordinatörü Beyaz Dağlar, White Mountain Apache'lerin kabilesinden ve Kuzey Doğu Arizona yerlilerinden, Native Demokratlerden ve baya 2020'de seçimleri Arizona'da demokratlara kazandırmak için yapılan muazzam e, oy, çabaları söylüyorlar. Ama şimdi o oy, oy hakları senin tıpkı biraz önce söylediğin gibi ağır saldırı altında olduğunu söyleyen ilginç bir mülakat vardı demokrasinada Bu sabah da yayınladık onu zaten. Ben de az önce New York'taki linki gönderdim Twitter üzerinden. Dinleyicilerimiz ve siz ona ulaşabilirsiniz. Yani durum böyle. Ömer Bey dediğim gibi bugün gerçekten özel bir gün ve özel bir program yapıyoruz. O yüzden çok da lafı uzatmaya gerek yok. Önümüzde zaten kolosal bir seçimler var. Amerika'daki seçimler her zaman için yani istesek de istemesek de bizdeki seçimleri etkiliyor bir şekilde. Nasıl olduğunu inanın ben de bilmiyorum Bütün ama. Bütün dünyayı etkiliyor. Bütün evet. insanların hayatını etkiliyor tabii. Çok önemli bir şey yani. Evet, evet. Yani, e, bu, yani bir ülkenin e, diğer ülkeleri bu kadar, ülke, ülkeler üzerinde bu kadar e, indirekt de bir etkisi olması gerçekten e, çok enteresan. E, fakat Amerikalılar bunu başarmışlar. E, o yüzden biz de e, bu programın da içeriği dolayısıyla yani e, yerli haklarına da baktığımız için e, bizim için bu seçimlerin gidişatı çok önemli. Çünkü dediğim gibi Geçen seçimden gelen zaten yerli senatörler var. Onlar senatoda kalabilecekler mi? Bu safları yenileri eklenebilecek mi? Bu buradaki hareketi nasıl e, şekillendirecek? Burada mesela bizim e, sıklıkla gene bahsettiğimiz e, Nick Tillson'ın e, kurucusu olduğu NDN Collective diye bir e, yerli halklar kolektifi var. E, bunlar kendi aralarında... Ee, çok güzel organize oluyorlar ee, yakın zamanda mesela aslında bugün bununla konuşacaktık ama bir sonraki programa kaldı ee, COP27'de e, bir panel e, birkaç panel hatta ama onlardan bir tanesi bayağı büyük bir paneldi e, düzenlediler e, ve e, kendilerinin iklime karşı ne kadar e, her ne kadar e, iklim dostu yaşasalar da ekosistem dostu yaşasalar da ik iklime karşı ne kadar kırılgan olduklarını anlatan e, konuşmalar yapıldı. Bu bence çok önemli. Ee, bunun üzerinde durmalıyız. Çünkü Amerika'nın tekrar yeni bir cumhuriyetçi hükümeti bu kadar kısa sürede e, kaldırabilecek gücü yok. Dünyanın gücü yok. Çünkü e, evet, Amerika'nın emisyonları e, hepimizi çok ciddi oranda etkiliyor. E, vesaire vesaire. Yani konuşacak çok konumuz var ama bugünlük vaktimiz oldu. İki hafta sonra bunları masaya yatırırız. Birlikte. Mutlaka konuşacağım. Çok teşekkür ederiz Biken. Görüşmek üzere. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Özleşiyor. Görüşürüz. görüşürüz. Standing Rock, Biklenç, Bikem Ekberzade, Petrol, Aç Gözdülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.